Allah'tan var eden Allah Celle Celalu lütuflarını, ihsanlarını hiç eksik etmedi yarattıklarına. Rabbimizin en büyük lütfu kullarına gönderdiği ilahi mesajları olmuştur. Allah'ın mesajı olan bu kutsal bildirgeler elbette özel elçilerle gönderilmiştir. Peygamberler Onlar ilahi mesaj için özel olarak yaratılmışlardır. İlk insan bir peygamberdir. Dolayısıyla hiçbir insan peygambersiz kalmamıştır. Allah mesajlarını tüm insanlığa göndermiştir. Ama insanlar, ah nankör insanlar, Hiç dinlemediler onları Dinleselerdi ne vardı sanki Ve işte Adem aleyhisselam <gülüyor> Ve işte Çok sadık Yüksek derecelere nail olan İdris aleyhisselam. İnsanlığın ikinci atası Nuh aleyhisselam. Ve Allah, peygamberler göndermeye devam etti. Tevhidin büyük öğretmeni İbrahim aleyhisselam. İnsanlığa doğru çizgiyi gösteren İbrahim. Güzellik, iyilik timsali Yusuf aleyhisselam. <Gülüyor> Ve Allah peygamberler göndermeye devam etti. İnsanlığı içine düştüğü batıl yoldan çekip çeviren Musa aleyhisselam. <Gülüyor> Ve adaletli sultan Davud aleyhisselam. Ve bu insanlığa rahmet nazarıyla bakan çok şefkatli Allah Azze ve Celle yine onlara acıdı ve İsa aleyhisselamı gönderdi. Yine reddetti insanlık ve İsa aleyhisselam kurtuluşu ve bir başka kurtarıcıyı müjdeledi bu dünyadan ayrılmadan. Ah insanlar, ilahi mesajı taşıyan peygamberleri dinlemediler. Karanlıkların içine düştüler, cehaletin bataklıklarında battılar. Ve en nihayetinde o kadar çaresiz kaldılar ki yakarışlar, yakarışlar, yakarışlar. You want? Cananımız geldi, sevgilimiz geldi, yârimiz geldi. Ve i'cazuke qad ve bi tariq Sultanımız geldi. wa ve Resulallah ya rahmetlerim. Muhammed mursel insanlar isminla Müjdeci raşû kurtarıcımız efendimiz geldi. Allah ya rahmeten Muhammed mursel insanlar isminla canım geldi sevgili geldi o güzel kendi güzel muhammed aleyhisselam geldi ya rahmeten rahman mersel geldi yarimiz geldi Mevlana, the last link in the Aksa'da Miraca Çıkarken The Peygamberlere of Olan Sultan, Geldi Imam of all the Prophets, has Ya Rabb al-Rahman, Bursa, Nazim, Bismillah. Canan came, Yar came, Ah. Bütün peygamberler ondan haber taşıyordu. İbrahim'in duası, Musa'nın haber verdiği, Mesih İsa'nın müjdelediği sultan geldi. Allah, Allah, Sevgilimiz geldi. Hani Adem aleyhisselam Allah. Arap hatta ağlıyordu ya kendini bağışlatmak için Rabbine en sonunda çareyi buldu. Heyal vardır Rabbine Rabbim bağışla beni Habibin Muhammed aşkına. Ah, sevgili geldi. Hani Mesih İsa ne diyordu? Bütün çaresizler koşmuştu ona da. demişti ki ben bütün dertlere çağrı olamam kumbi zillah diyerek ölüleri dirilten İsa diyordu ki benden sonra yeryüzünün efendisi gelecek dertlere derman gelecek ha, hani bir gün hani bir gün aynat. Onu bekliyordu ya, hani ağacın birine gel demişti de, ağaç bütün köklerini toplayarak. Sonra yürümeye başladı da, onun huzuruna vardı da, hani divana durdu ya. Her şey onu bekliyordu. Güneş sanki binlerce yıldır onu göstermek için doğuyordu her sabah. O gün... Ay Rebü'yle belayının 12. gecesinde sarhoş olmuştu Hani sevgili hani parmağını uzattı da hani Ay sevgili beni gösteriyor diye iki şah kolu verdi ya hani Her şeyini bekliyordu Rebih-i Levgalay'ın 12. gecesinde son peygamber geldi. Artık bütün alemlere rahmetti. Gözlerinin bakışını bir çevirdi miydi? Ta ötelere. Kıyamet öncesindeki son insana çevirirdi gözlerini. Sonra elini bir uzattı mıydı kurtarmak için? Kıyamet öncesindeki son insana uzatırdı kurtarabilmek çabasıyla. Oh, ya rahmetler O doğdu, Allah son peygamberini yarattığı ilk nuru son peygamber olarak gönderdi. İnsanları, kullarını çok sevdiği için onların arasına insan olarak gönderdi onu. Ah, o doğdu o gece, Amine'nin evi bir başkaydı. Amine'nin odası bir başka o gün, bir başka melekler aldılar o gece. melekler bütün peygamberlerin müjdelediği son peygamberin doğumuydu amine şaşırdı o gece abdi menaf kızlarını kıskandıracak kadar güzel melekler geldi kimdi bunlar nereden gelmişlerdi bütün kainat odaya mı sığmıştı yoksa oda bütün kainata mı taş taşmıştı bir ucu doğuda bir ucu batıdaydı sanki odanın melekler geldiler işte o dediler işte o ve sonra ver bize onu dediler amineden istediler onu artık hani alemlere rahmet doğmuştu ya bildiğimiz ve bilmediğimiz gördüğümüz ve görmediğimiz bütün alemlere rahmet son peygamber aldı melekler ve bütün alemleri gezdirip müjdelediler işte o dediler o geldi Adı doğmadan konan peygamber Muhammed Aleyhisselam. Söyleyin bana dudaklarınızın söyleyebileceği en tatlı isim yaratılmışlardan. Sanki kainatın en güzel tadını tadıyorsunuz onun adını söylerken deneyin. Muhammed. Muhammed. Çokça selavat getiresiniz diye onun adını bu gece çok söyleyeceğim. Ha, o doğdu ama yetim olarak doğdu hüzünle doğdu bir yetim olarak yetim olarak doğanlar ha, ona ne kadar çok benziyorsunuz hüzünle doğdu o bir hüzün peygamberi olacaktı hüzün peygamberi daha sonra çocukluğunda 6 ay olmadan konuşan ve koşan son nebi Herkesin dikkatini çekiyordu. Ha, hahamlar ve rahipler işaret koydular o güne. Ha, müjdesini taşıyordu. Bütün geçmişteki haberler onun müjdesini. Kimleri düşman gözlerle baktılar. Süt annesi Halime ha, sakladı kem gözlerden. Kıskandı ama onun hakikatini gören tevhidin. Hakikatine iman etmiş rahipler ise ağladılar onu görünce. Rahip bahira gözyaşlarını tutamadı sırtındaki nübüvvet mührünü görünce. Hani geziyordu ya çocukken, hani bulutlar onu hiç bırakmıyordu ya kızgın kum çöllerinde. Mekke'nin sıcaklığına dayanmak zordu ama Allah çocukluğundan itibaren onu koruma altına almıştı. Moluklar geziyordu. Her şeyi. Bir gün süt kardeşi şeyma koştu. Emmi, Halima ana, Emmi, Muhammed'e bir şeyler yapıyorlar. Emmi koş! koş, Halimana koştu, koştu Halimana <Gülüyor> Ne oldu dedi? Kimseleri göremedi. Ne oldu sana? Bir kaç adam geldi, göğsüme yardılar ve bana bir şeyler yaptılar. Meleklerdi gelenler. Ve bir kalp ameliyatı geçiriyordu bir şeyler mi koymuşlardı yoksa bir şeylerle mi tezyin etmişlerdi ha, çünkü daha sonraları taşlar çiçekler ağaçlar selam aleyke ya Resulallah diyeceklerdi ürkmesin diye ilk ameliyatı geçirdi. hani miraca çıkmadan önce de bir ameliyat geçirmişti ya hani göklere kim çıkabilirdi astronot kıyafeti olmadan işte ciğerleri ve kalbi özel olarak donatıldı da çıkıverdi göklere çıkmak isteyenler kalplerini iyi kullansınlar ve çocuk ve çocuk adı Muhammed olan sallallahu aleyhi sellem arkadaşları Etrafında pervaneydi. Böyle bir çocuğun etrafında kim pervane olmaz? Kim onunla arkadaşlık yapmak istemez? Kim onunla oyun oynamak istemez? Gel ya Muhammed oynayalım dediler. Ben bu dünyaya oynamak için gelmedim dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> üzünle doğmuştu ya. Hayatı üzünle devam ediyordu. Bir şey vardı. Yüreğinde bir arayış. Yüreğinde kim bilir belki de biliyordu. Ha. Ve bir gün Medine-Mekke arasında, Mekke'ye dönerken Ebba köyünde, Annesi Amin'e hastalandı. Bir ağacın altında yıkılıp kaldı. Ha! Sarıldı anacığına. Nereye gidiyordu anacı Zaten babası yoktu. Ha! Yavrusuna doyabilir miydi hiçbir anne? Ve... Amine ki yavrusu Muhammed doyabilir miydi sallallahu aleyhi ve sellem ve doyamadı Amine gözyaşlarıyla ayrıldı yavrusundan ağacın altında ve Efendimiz annesini uğurladı gözyaşlarıyla yolunuz düşerse Abba köyünden geçerken selamlayın kainatın en muhteşem annesini Ve artık hüzünle başladı. Hüzündü. Her dinin, her toplumun bir medeniyeti var. İslam toplumunun medeniyeti ise hüzündür. Gözyaşıdır. Çünkü onun peygamberi hüzünlüdür. O yüzden kıyamete dek onun ümmeti hep hüzünlü alacaktır. Hep hüzün. Niye üzünlüyüm demeyin. Üzünlü olanlar hep onun ümmeti olmanın işaretini taşımaktalar Ve he delikanlı ha o kadar o kadar güzeldi ki Hazreti Ayşe diyor ki Mısır'da Yusuf'u görünce ellerini kesen kadınlar Resulullah'ı görselerdi kalplerini keserlerdi. kimler onun peşinde olmazdı ki kimler ona sevdalanmazdı ki ama Allah onu sahte sevdalardan korudu çünkü onu kıyamete kadar gelecek olan ümmetini ona aşık edecekti öyle değil mi öyle değil mi şahit olsun melekler siz asırlar sonra geldiniz öyle değil mi Aşıksınız ona deyin. Söyleyin bana. Varsa başka bir aşık olacak söyleyin. Ona ümmet olmanın en önemli işaretlerinden biri. Ona sevdalanmak. Ve aşık olmak. Bütün peygamberler geldi. Her birinin ümmeti oldu. Her birinin havarileri oldu. Ama peygamberine aşık ümmet, tek ümmet, Muhammed ümmeti oldu. çünkü o bir aşk peygamberiydi Allah o güzel isimlerinden ikisini ona verdi rauf ve rahim bir peygamberdi o seni kim sevmez ey Keçihan'ın sultanı ey efendim senden asırlar sonrasında seni anlatmak ve seni yaşamak ne kadar zor Ah, Ebu Hureyre kedileri Çok sevdiği için mi ona bu ismi taktın kedi babası diye? Yoksa sen kedileri çok sevdiğin için mi? Evinde kedicikler dolaşırmış. Senden uzaklarda seni hiç görmeden sevdalanmak ne kadar zormuş. Keşke, keşke sana, sana böyle uzak yaşamaktansa dolaşan bir kedicik, bir kedicik olaydım. Okşasaydın o şefkatli ellerinle. Allah onu korudu her şeyden. Düğünlere çağırdılar. Eğlenceleri onu Mekke'de. Ama o ne butlara gidiyordu ne de bir eğlencelere. Bir gün yolu o tarafa doğru gidince Allah onu uyutuverdi bir taşın kenarına. Allah koruyordu onu. Dünya eğlencesi görmedi. Zevki sefasını neyle Kendini koruyan yüce kudretin arayışındaydı. Ve Allah ona Hatice gibi bir eş lütfetti. Hatice Tül Köbra. Kıyametedeki öyle bir yuva görmüş mü ki? Hatice ve Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o günler. Resulullah Mekke'de yaşıyor hadi gidelim ona hadi boş ver, boş ver bu dünyada yaşayanları gidelim mi onun yanına Resulullah'ın yanı başına ha, o çok şefkatli Resulullah'ın yanına oraları görenleriniz var mı Mekke ve Medine'yi Kapasın onlar gözlerini soluk sola onun yaşadığı yerleri yaşamışlar ya ah doyulmaz oralara doyulmaz ama hiç görmemiş olanlara Rabbim Mevlana öyle diyor bizim aşkımıza dil uzatanlara beddua ediyorum Allah onlara bizim sevgilimiz gibi bir sevgili versin aşkın ateşinde yansınlar ah. Kap kapatmasın onlar gözlerini hadi Allah onlara en kısa zamanda oralara lütfetsin inşallah En kısa zamanda gidelim soluk sola nefes nefese gelim onun yanı başına gidelim tamam Tamam hadi gidelim mi Hadi Mekke Mekkeyi mükerreme. Adem aleyhisselam'dan hatıra ilk peygamber. ''İlk insanın yeryüzünde kurduğu ilk şehir Mekke'yi mükerreme, bu yüzden kutsaldır ve ilk ev Allah'ın beyti Beytullah.'' ''Hadem'den <Gülüyor> sonra insanlar bu kurak iklimde kızgın kum çölün ortasındaki bu dağlık Mekke şehrinde yaşayamadılar.'' Ve kim bilir yüzlerce kim bilir belki de binlerce yıl bu şehir ıssız kaldı Kimseler yoktu bütün evler yok olmuştu artık Sadece kayalık dağlar ve etrafında kızgın kum çölleri Ve derken Allah Azze ve Celle İbrahim'i gönderdi oğlu İsmail'le Ve onlar yeniden inşa ettiler Beytullah'ı ve Hacer ve Hacer Hacer yavrusu İsmail için nasıl ağlıyordu? Nasıl gözyaşı döküyordu? Allah kendisine tam bir teslimiyetle bağlanmış olan Hacer'in gözyaşlarını zemzeme çevirdi. Ve zemzem bereketlendirdi Mekke'yi. Ve artık Mekke bereketli şehir. Artık insanlar hiç terk etmedi. Hiç terk etmediler orayı. Ama ah bu insanlar. peygamberlerin getirdiği ilahi mesajları terk ettiler ve derken Mekkeliler yıllar yılları kovalıyor unuta unuta en sonunda putlar yapmaya başladılar ve elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başladılar işte o demlerdeydi Resulullah'ın doğuşu öylesine karanlıkların içindeydiler ki zavallılar öyle cehaletti ki <gülüyor> helvadan putlar yapıyor acıkınca yiyorlardı ve Tanrı diye secde ediyorlardı ha, ama Resulullah hiç yaklaşmadı işte o günlerdeydi o demlerdeydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebeli Nur'a çıkıyor Nur Dağı'na Mekke'de ve Hiram'a arasında kendini çocukluğundan beri koruyan yüce kudreti arıyordu onu arıyordu ha, Hatice hiç hiç vazgeçmiyor arada bir ona yiyecekler götürüyordu yanı başına gidiyor yalnız değilsin senin lehim dercesine hatta bir gün Cebrail Hatice'yi muşturamıştı bu yüzden henüz daha hiçbir şey yok bir gün Nuh'a, İbrahim'e Musa'ya, İsa'ya Davud'a Süleyman'a gelen peygamberlere gelen Cebrail geliverdi bir gün ve Hiram'a arasında ilk ayetler oku diyordu Resulullah'a oku ve sardı Cebrail onu ve okudu Resulullah o kadar heyecanlandı ki o kadar endişelendi ki Rabbim onun çocukken melekleriyle ameliyat etti ya ama yine de heyecanlandı. Yine de kim bilir neden oldu? Hiçbir insanın kalbi buna dayanamazdı. Resulullah nurdan aşağı inmeye başladı. Çok dik bir dağdır. Heyecanlanan bir insanın normal inebilmesi mümkün değildir. Resulullah etrafına bakıyor. Cebrail, her yanda Cebrail, Cebrail, Cebrail, Cebrail inmeye başladı. Taşlar ...Nurdağ'ın taşları... ...esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı... ...heyecanlandı... ...koştu kaçtı... ...koştu Hatice'sinin yanı başına... <gülüyor> ...ne oldu sana diyordu Hatice ne oldu... ...sardı onu titriyordu... ...ne oldu sana... ...anlattı bir bir Resulullah... ...Hatice kalktı... ...La ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah... <gülüyor> Bu dine, bu yüce dine ilk iman eden bir kadın, Hatice. Bu yüzden, bu yüzden, bu yücedinde kadınların yeri çok farklıdır. İster bunun farkına varsın insanlık, isterse varmasın. İster kadınlar kendi değerlerini düşürsünler veya isterse erkekler onları hor görsünler. Bu yüzünlük asla değişmemiştir ve değişmeyecektir. Çünkü bu yüce dine ilk iman eden bir kadındır Hatice. Ha, ve bir çocuk Ali, Allah arsanı Ali ve bir dost Ebu Bekir ve bir köle Zeyt ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz Allah Habibine anlat diyordu anlat Allah diyordu. İlk ayetler, Mekki ayetler, Mekke'deyinen bütün ayetler, İslam'ın ilk ayetleri hep Allah'a anlatır. Allah anlatır. Kainatı, yaratılışı, kudreti anlatır. Anlat diyordu ve Allah'ın sevgilisi anlatıyordu. La ilahe illallah diyordu. Bunlar bu butlar size bir şey yapamaz Kendinizi ateşe atmayın Yüce kudrete Her şey yaratan Allah'a iman edin diyordu Ama müşrikler zalim Müşrikler hain Öylesine zalimce davranıyorlardı ki Öylesine zalimce davranıyorlardı ki Resulullah hakaretler ediyorlardı Neler ediyorlardı neler Resulullah iman eden kardeşlerine asabına diyordu ki siz çıkarmayın dayanamazsınız bu müşrikler çok zalim. Allah'tan emir gelmedi henüz açıklamayın. Henüz size kıyarlar çok zulmederler. Ama müşrikler anlıyordu, peki onları nereden bulup işkenceler yapıyorlardı? Çünkü iman eden müminlerin bakışları değişiyordu, yüzlerinin rengi değişiyordu, adımları, adımları değişiyordu, ellerinin tutu değişiyordu, tutuşu değişiyordu. Aman Allah'ım aman, bambaşka bir güzellik alemine dalıyorlardı, her biri bir farklı. anladıklarını çekiyorlardı işkencelere ama hiçbiri hayır ben iman ettim diyordu sürgünler alışverişi onlarla kesiyorlardı nice boykotlar yapıyorlardı onlara karşı ama sayı artıyordu yavaş yavaş ha, Resulullah onları anlatıyordu bir tek o konuşuyordu kendine olduğu gibi düşmanlık yapan müşriklerin her birini tutup tutup tutup semalara yıldız diye takacaktı büyük mucizesi budur kendi elleriyle kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar cehaletin karanlığında boğulmuş olan insanları tek tek tutuyor 23 yıl gibi kısa bir zamanda semalara yıldız diye tıkıyor bir medeniyet kuruyordu onlarla ve derken 22, 23, 24 Musaplar, Sömeyye Ah Sümeyye'ye neler yaptılar anlatayım mı? Nasıl anlatayım? Bir elinde bir ip, bir elinde bir ip, ayaklarında birer ip, dört tarafa çekip vücudunu parça parça etmek istiyorlar. Ve yine İslam'ın ilk şehidi bir kadındır. Ve... Heves Sümeyye'lere neler yapılıyor. Ve Hamzalar Müslüman oluyor. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Müşrikler şaşkınlıkta. Resulullah'ın peşine adamlar takıyorlar. Ona zulümler ediyorlar. Yürüdüğü yollara dikenler serpiyorlar. Kabe'nin etrafında ona neler neler yapıyorlar. Bir gün Fatıma, bir gün Ebu Bekir bu acıya dayanamıyor. Fatıma gözyaşlarıyla bir gün babasına sarılıp Kabe'den zor götürüyor. Ha, Fatıma ne çileler çekti ne ızdıraplar gördü ve sayı 39 müşrikler artık bu iş böyle olmayacak butlarımızı inkar ediyorlar Butlarımız inkar edince biz alaya alınmış oluyoruz olacak iş değil durdurmalıyız bu gidişatı ileri gelenler bir toplantı yaptılar o toplantıya o gün insan kılığında şeytanı lanede katıldı Ve onlara bir teklif de bulundu. Tek çare onu öldürmektir. Hepsi hiç düşünmeden evet dediler. Evet. evet. Bu karar güzel. Bu teklif güzel. Öldürelim onu. Öldürelim onu. Öldürelim, öldürelim onu. onu. Kim öldürecek? Korkudan başlar öne eğildi. Gözler düştü yere. Gözler. Ve... Aralığından birisi ayağa kalktı. Hattab oğlu Ömer, onu ben öldürürüm. <gülüyor> onu ben öldürürüm. <gülüyor> Peki öyleyse, görevini hemen yap dediler. Hattab oğlu kılıcını kuşandı. Bekkenin sokaklarına düştü. Artık onu bulacaktı. Resulullah'ın, Nerede gündüzleri bulunduğunu Nerede İslam'ı tebliğ ettiğini bilmiyordu müşrikler Mekke ne kadar yerdi Arayacaktı Onu arayacaktı Ve tabolu öyle hiddetli bir şekilde Mekke'nin sokaklarında yürümeye başladı ki Karısına bir Mekke'li çıktı Hey dedi ya Ömer Nereye gidiyorsun böyle şiddetli şiddetli Nereye gidiyorsun Muhammed'i öldürmeye İnsanların en büyük suçu. Ah. Sen demek Mekkeli. Sen ona gidiyorsun ama önce kendi yakınlarına bak. Senin kendi yakınların onun dinine girmişler. Kim? Kız kardeşin. Ailesi Müslüman olmuşlar. Senin haberin yok. Gideceksen önce oraya git. Ömer öyle kızdı ki. Nasıl olur? Hayır dedi. Olamaz. İnanmıyorsan gitme bak. Ve... Ömer o hiddetle kız kardeşi Fatıma'nın evine gitti. Tam kapıya gelmişti ki içeride bir konuşmalar işitti. Bir şeyler konuşuluyor. Hiç bugüne kadar duymadığı bir sözler. Bir şeyler okuyorlar galiba. Bir şeyler okuyorlar. Yoksa dedikleri doğru mu? Yoksa dedikleri doğru mu? Ömer kapıyı vurmaya başladı. <Gülüyor> Fatıma eşi ve bir sahabi son gelen ayetleri okuyorlardı evlerinde. Ama bu şiddetli kapı vuruşundan ürktüler. Fatıma dedi ki bizim kapımızı Ömer'den başka kimse böyle çalamaz. Sahabi hemen gizlendi. Fatıma hemen kapıya geldi ve kapıyı açtı. Söyle ne diyorsun ağabey ya Ömer ne diyorsun? Buyur niye böyle vuruyorsun? Söyleyin bana çabuk Söyleyin. Biraz önce kapıdan duyduklarım neydi? Ne okuyordunuz? Yoksa putları inkar ederek siz de onun dinine mi girdiniz? Söyleyin çabuk. Kız kardeşi Fatıma artık saklanacak bir şeyin kalmadığını anladı. Ve evet ya Ömer dedi. Evet ağabey ben iman ettim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben iman ettim. bu imanı benden hiç kimse söküp alamaz sen dahi söküp alamazsın ya Ömer Ömer kız kardeşinden bu sesi duyunca öyle kızdı ki Fatıma'ya öyle bir tokat indirdi ki kız kardeşi Fatıma kanlar içinde yerde Fatıma kanlar içindeki başını kaldırdı yerden Ömer'in gözlerinin içine baktı ancak bir Müslüman kadında bulunabilecek muhteşem bir vakarla Ömer'in gözlerinin içine bakıyordu. Ömer bir kadında bu vakarla bakışı hiç görmemişti o güne kadar. Kanlar içindeki kardeşine kalk dedi. Hadi kalk. Biraz önce ne okuyordunuz? Çabuk onu bana getirin. Çabuk. Ne okuyordunuz? Çabuk onu bana getirin. Onu bana verin. Sana onu veremeyiz ya Ömer Neden Çünkü O Allah'ın ayetleridir Allah'ın ayetlerine Temiz olmayanlar Okunamazlar Ne yapmam lazım Temizlenmen lazım Abdest alman lazım Ve Getirdiler ayetleri Okuyun bana dedi O biraz önce okuduklarınızı duymak istiyorum. Okuyun bana. Sahabi ki senden bir yerden çıktı. Ayetleri okudular Ömer'e. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-ha. Ma enzelnâ aleyke'l-Kur'âne li teşqâ. İllâ tezkireten li men تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو Lehu'l esma'ul husna Ömer eridi Eridi Ömer eridi Eridi Siz hiç Allah'ın ayetleri okunduğunda eridiğiniz oldunuz götürün dedi. Beni ona götürün. Önce kız kardeşi Fatıma ve eşi tereddüt ettiler. Resulullah'ın yerini söyleyelim mi, söylemeyelim mi diye. En sonunda karar verdiler. Ya Ömer dediler. Resulullah Erkam'ın evinde. İşte orada. Gitmek istersen orada Ömer Resulullah'ın yerini öğrenince Belinde kılıcıyla Erkam'ın evine doğru yürümeye başladı Erkam'ın evine Erkam'ın evinde sahabiler vardı Ömer'in gelişini görünce telaşlandılar Ömer geliyor oğlu geliyor Buraya doğru geliyor oğlu Ömer geliyor O güne kadar çünkü İslam'ın en büyük düşmanlarından birisi. Hattabolu Ömer, oğlu Ömer geliyor. Hamza sıyırdı kılıcını, gelsin dedi. Ömer geldi, kapıyı vurdu. Hamza kapıyı açtı elinde kılıcıyla. İkisi de birer aslan pençesi. Biri Ömer, biri Hamza. Ne istiyorsun? Onu görmeye geldim. Hamza'nın kılıcı düştü. Resulullah bırakın Ömer gelsin dedi. Kılıcı var dediler. Resulullah yine onları sakinleştirdi. Bırakın. Kılıcıyla beraber gelsin. Kılıcı ile beraber geldi. Ömer geldi. Kılıcı ile beraber. Sanki ilk defa görüyordu. Resulullah'ın önünde diz çöktü. Bana İslamiyet'i anlat. Nasıl Müslüman olacağım? Müslüman olmak istiyorum. Biliyor musunuz? Resulullah'ı öldürmeye gelen Ömer o günden itibaren ağlamaya başladı. Resulullah onu öyle bir sardı ki bir kere ben sarılabilseydim keşke. Resulullah biz ardıma mı başka sarardı. Mesih İsa ölü bedenleri diriltiyordu. Muhammed Aleyhisselam ölü kalpleri diriltiyor. Ah ya Resulullah Uzat şefkatle ellerini benim de kalbime Resulullah bir gün önce dua etmişti Belki de daha yirmi dört saat bile dolmamıştı Ya Rabbi demişti Bu dini iki Ömer'den biriyle güçlendir Daha yirmi dört saat geçmemişti ki Sabah kinle yola çıkan Ömer'i Allah iki Ömer'den birini Hattab oğlunu seçti Ve getirip Resulullah'ın önüne Diz çaktırdı. Resulullah'tı dua eden tabi ki Allah'ın Habibi'ydi O bir dua etti miydi Allah onun duasını geri çevirir miydi Hiç Habibim sen mi istiyorsun kendine en büyük düşman olan iki Ömer Biri Ebu Cehil biri Hattaboğlu Allah oğlunu seçti Öyle bir seçti ki Hattaboğlu Ömerül Faruk olacaktı Allah Habibini kırar mı? O istemişti iki Ömer'den birini Getirdi önüne diz çöktürdü. Allah habibini kırmaz. Bizimle ilgili dualarını biliyor musunuz? Rasulullah'ın ümmetiyle ilgili dualarını. Bilmiyorsanız demek ki hayatımızdan bu yüzden lezzet almıyorsunuz. Bilenlere onların gözlerinin içine bakın. Hayatından lezzet alanlar. Resulullah'ın kendisiyle ilgili hep dualarını bilenlerdir. Keşke birisi çıksa da Resulullah'ın ümmetiyle ilgili dualarını toplayıp kitaplaştırsa hepimiz okusak. Ben sadece bana rasyan bir şeyi anlatayım size. Vefat etmek üzere. Refiki Ala'ya gitmek üzere Resulullah. Son demlerinde melekler boyuna gelip gidiyor evine. O günler Azrail Aleyhisselam ölüm, ölüm meleği hiç kimseye sormuyor ama bir tek ondan izin istiyor. Girebilir miyim? Gelebilir miyim? İstersen sonra geleyim. Resulullah Rabbine kavuşmak istiyor. Gitme diyor. Cebrail boyuna gelip gidiyor. Son demler. Hazreti Ayşe validemiz yanı başında. Boyunu anlatıyor. Ah ilim dolu Ayşe. Öğrenen Ayşe. Hanımlar, genç kızlar. Resulullah o kadar üzgün ki Allah Habibine Cebrail'i gönderiyor Cebrail Aleyhisselam Soruyor Ya Resulullah Allah'ın selamı var Neden üzgün olduğunu merak ediyor O biliyor Allah ama ona Söyletmek istiyor Kurban olduğum Rabbim Her şeyi Sebeplere bağlamış ya Habibine bunu söyletmek istiyor ha, Ya Cebrail Ümmetim Ümmetim ya Cebrail Ümmetim Benden sonra ümmetim ne olacak Ya Cebrail Ya Cebrail Günahlara girerlerse. Ümmetim ya Cebrail Derdim ümmetim Cebrail'i yeniden gönderdi Habibine Ya Resulallah Allah'ın sana selamı var Habibim üzülmesin diyor Ben onun ümmesini Bağışladım Kurban olurum Rabbime Habibini üzer mi o hiç Resulullah'ın duası böyle kabul olur Dostlar Hadi Şu dünyanın 3-5 kuruş etmez dertleriyle ha sıkıntılı insanlar tipi çizmeyin hadi Resulullah'ın ümmetisiniz gözleriniz ışıl ışıl yarınlara baksın bütün dünya insanı, bunalımdaki dünya insanlığı sizin gözlerinizde ümit bulsun hadi yetmez mi bu bize ha yetmez mi yaşama sevinci için yetmez mi Ha, Ömer'e yetti Resulullah'ın bakışları o günden sonra Ömer ömrü boyunca o kadar çok ağladı ki o kadar çok ağladı ki <gülüyor> Ömer'ül Faruk emir el müminin gözyaşlarından yüzünde iki siyah çizgi olan Ömer erkekler ağlamaz diyorlar evet ne erkek ne kadın iman etti miydi dünyanın beş para etmez sıkıntılarını ağlamaz Bir mümin kadın bile ağlamaz. Malına bir şey olmuş, bilmem ne olmuş. Ütü pantolonunu yakmış, bilmem ne olmuş. Ağlamaz buna. Ama hem kadın hem erkek. Bu yürek yangınıyla gözyaşı döker bu dinde. Allah sebeplerin Allah'ı. hemen Ömer'i nasıl oldu da Resulullah'ın önüne götürüp diz çöktürdü ne olmuştu o gün Fatıma'nın evinde kendisine okunan ayetler ne diyordu ne söylüyordu Kur'an Allah'ın kullarıyla konuşmasıdır <gülüyor> <gülüyor> Ömer'in kulağına Rabbim ne fısıldamıştı o gün ne fısıldamıştı ne fısıldamıştı Rahman ve Rahim olan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 Ona mahsustur. Ömer sordu kız kardeşine. Bizim yüzlerce Tanrımızın, bizim yüzlerce putumuzun hiçbir şeyi yok. Sizin bir olan Rabbinizin her şeyi var öyle mi? Her şeyi var öyle mi? Evet ya Ömer. Hamza da böyle iman etmişti. Kendi eviyle Resulullah'ın evi arasında o gece gitti geldi. Yahu... bizim putların hiçbir şey yok diyordu bizim putların hiçbir şey yok ama Muhammed'in Rabbinin her şeyi var evet ya Hamza evet ya Ömer Allah'ım her şey var her şey yaratan O'dur kurban olayım ben onun sanatına şu çiçeklere rengarenk yaratan O'dur bu desenleri çizen O'dur her birine bir ayrı koku veren O'dur Ömer nasıl iman etmesin ha yeryüzünde Bir ressam çiçekler çizebilir tabi eğer Allah çiçek yaratmasaydı çiçeğin ne olduğunu bilemezdi kimse. Ressam o çiçeklere bakıp çiçek çizebilir. Ama bir ressam söyleyin her bir yaptığı resme bir görev verebilir mi? Allah azze ve celle kurban olayım yarattığı her şeye bir görev veriyor. Dağlar çakıyor yeryüzüne, balans ayarı yapıyor yeryüzüne. Eğer dağlar olmasaydı sallanacaktık, duramayacaktık ayakta. Ve ormanları yaratıyor. Ağaçları o kadar güzel yaratıyor ki hem de her birine bir görev, niçin? Kolları için. Her, her sabah Taptaze bir oksijen veriyor ormanlar, ağaçlar Rahman'ın kularına. Yaşama sevincini duysunlar diye stresli misiniz, bunalımda mısınız? Hadi gidin, hadi gidin. Ah, sabahleyin seher vakitlerinde, sabah vakitlerinde açın pencerelerinizi, o havayı edin. İçinize yaşama sevinci doğacaktır. Sonra yaşayın, yaşama sevincinizi hiç kaybetmeyin. Bütün dünyada herkes kaybedebilir ama Resulullah'a aşık olanlar asla. Çünkü bu dünyada Resulullah yaşamıştır. Ve sonra akşama değin koşarsınız, yorulursunuz. Ah, yoruldu Rahman'ın kolları. Ha ah, şefkatli Rabbim. O kadar merhametli ki kulum yoruldu diye ağaçlara ferman eder, bir görev vermiş. Bu sefer ağaçlar karbondioksit üretmeye başlıyorlar. Ah. Eğer oksijen devam etseydi uykunuz gelmeyecekti. Ve artık öylesine sabahlara kadar çalışalım. Hz. Mevlana'mız diyor ki eğer geceler olmasaydı insanlar hırstan çatlardı. Şefkatli Rabbim karbondioksitle sizi uyku bastırıyor uyuyorsunuz. Kendinizden mi sanıyorsunuz? Rabbim sizi uyutuyor tatlı tatlı. Ah bir de sizi ne alemlere dolduruyorum. Ah bir de rüyanızda Resulullah'ı görseniz tamam. <gülüyor> Kurban olayım ona. <gülüyor> Rabbim şu gizemli dünyada bizi yaşatıyor. Bu kadar gizemlerle dolu ki. Hey İstanbullular. Denizi hiç ibadet aşkıyla seyrettiniz mi? Evet. Bu muhteşem dinde... <gülüyor> Herkesin artık İslamiyeti bir kurallar diniymiş gibi konuştuğu şu çağımızda konuşuyorum sizlere. Asla. Bu din bir aşk dinidir. Denizlere bakın. İbadettir. Hiç olmazsa haftada bir oturun. Siz bu nimete sahipsiniz. Bizler Konya'dan geldik. Dün akşam fırsat bulabildik. Deniz kenarında biraz ser edebildik. Ah. biliyor musunuz canınız sıkıldığınızda isterseniz yeşilliklere koşun bakın eskiden bu ülkede huzurlu insanlar vardı neden evliya Çelebi diyor ki İzmir'den Van'a kadar bu topraklar iğne aslan yere düşmeyecek kadar ormanla doluydu ne yaptık yeşil yok huzursuzluk var yeşil yok stres var yeşilliklere koşun ömrünüzün uzamasını istiyor musunuz anne ve babanızın yüzüne bakın ah gizem dolu dünyada hadi gidelim mi şu yanı başımızda hemen şunacıkta değil mi hadi o denizin derinliklerine dalalım ha ne dersiniz o denizlerin dibindeki o güzelin balıkları o küçücük balıkları kim doyuruyor ya onları gıdasını kim veriyor ya Allah'ım bu çizgileri onlara kim çiziyor bu desenleri? Aaa şu Yunus balığına bakın ne tatlı dalıyor, ne tatlı yüzüyor. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar biliyor musunuz? Yunus balıkları. Bu ses dalgalarıdır. Evet ses dalgaları. Yunuslar birbirleriyle konuşur. Allah onlara bir sonar sistemi koymuş. O sonar sistemiyle birbirleriyle konuşuyorlar. Bir Yunus İstanbul boğazında olsa... İkinci Yunus Çanakkale Boğazı'nda olsa <gülüyor> <gülüyor> ve ikisi birbiriyle çok rahat konuşabilir. <gülüyor> Allah kurban olayım. Sanata bak ya. Kudrete bak ya. Allah Allah. Size somon balıklarını anlatayım mı? Hiç unutmayın ama bu somon balıklarını olur mu? Hani kocaman kocaman kıtalar var ya. Hani bu Hani o kocaman kocaman dağlar var ya kocaman kocaman. İşte onların yukarılarında. Evet küçük su birikintilerinde doğar somon balıkları. Peki onlara yüzmeyi kim öğretecek? Bir yüzme öğretmeni verin. Gerek var mı? Kudretine kurban olayım Rabbimin. Hemen yüzmeye başlarlar. Ah ah Ömer nasıl iman etmesin ha? Ah? Her şey onun ya Ömer. Hemen somon balıkları yüzerler. ve o derelere, dereler birleşir biraz daha büyür ve dağların tepelerinden aşağılara doğru gelirler artık hayatları boyunca gidecekleri tek bir yolda bir kere gidecekler bu yolu ve şelalelerden aşağılara doğru düşerler bu küçük somon balıkları ve yüzdükçe büyürler, büyürler o kadar büyük değil tabi bu perde kadar değil tabi böylesine bir balık işte ve derken, ve derken derelerden ve derken denizler Ve somon balıkları denizlere düşerler ve okyanuslara ha, okyanusta yaklaşık 3.000-3.500 kilometre yol alırlar. Türkiye'nin 4-5 katı mı ne kadar hesaplayın. Evet ve tekrar geri dönerler bu okyanustaki yolculuklarında. Nereye biliyor musunuz? Doğdukları yeri tekrar bulacaklar oraya gidecekler. Nasıl bulur bu kocaman kıtanın yanında yüzlerce nehir ve ırmak yatağı var ya. Hangisinden gelmişler de okyanusa ne bilsin bir balık. Somon balığı hiç şaşırmıyor. O denize döküldüğü yeri buluyor. O ırmaktan giriyor doğduğu yere gidecek. Ve kıtanın içinde kim bilir kaç kilometreler yollar aşıyor. Irmaklar aslında... denize doğru akıyor ama somon balıkları tersine tersine yüzüyor ve derken, ve derken şelaleler buralardan düşmüştü şimdi buraları tekrar nasıl çıkacaklar ya küçük somon balığı sıçramaya başlıyor ve gerisin geri şelaleleri aşıyor ve doğduğu yere doğru gidiyor Heh, doğduğu yere geliyor o doğduğu su birikintisini buluyor Ve orada yumurtalarını bırakıyor, görev tamamlanmıştır. Görevi bittiği için artık orada can veriyor. O doğduğu taşın yanında, evet orada, somon balıkları. Görev tamamlandı. Buradan geldiler, buraya döndüler. Unutmayın somon balıkları. Ah, kurban olurum şu güzelliğe bak ya şu tatlılığa bak ya Allah'ım sanatına hayran olurum senin varsın Allah'ım varsın birsin Allah'ım birsin Ah, şu kuştaki havalanışa bak bu havalanmayı kim öğretti ona Ha şu kanatlara bak ya. O tüyleri, o kanatlara tek tek dizayn eden kim? Şu kara gözü buraya güzelce takan kim? Ha, varsın Allah'ım, varsın. Birsin Allah'ım, birsin. Kurban olurum sana. İnsanlar uçakları kuşların havalanışına göre bakarak yaptılar. Evet evet. Kuşlar nasıl havalanıyorsa oradan öğrendiler. Yarar mısınız? Ama uçaklar insanı ürkütüyor. Demir yiyor onları. Ah ama şu kuşa bak. Yumuşacık. Siz hiç bir kuşu sevdiniz mi? Hı? Enteresan enteresan varlıklar. Ama her birinde bir başka özellik. Bu kuşlar var ya bu kuşlar. Havalarda üç ay boyunca kalıyorlar. Hiç yere inmeden. Ve sonra orada uyuyorlar. Ve orada besleniyorlar. Havada bunların ağzına gagasına kadar gıdayı kim getiriyor? Ve uyuduklarında onları düşürmeyen kim? Söyle Allah aşkına. Söyle Allah aşkına. ha bu iş bir aşk ya. Şu kuşun uçuşuna bak ya. Söyleyin bu kadar tatlı, bu kadar bir muhteşemlik ne olabilir? Evet bu kainat aşktan yaratılmıştır. O yüzden son peygamberi aşk peygamberidir. Şu tatlılığa bak, şu uçuşa bak ya. Şu boynundaki zerafete bak. Allah'ım insanın kuşlar gibi hürce. ah hürce uçası geliyor değil mi? Ömer ne tarafa gideceğini bilmiyordu ama bu kuşlar biliyor. Evet hadi gidelim mi sizlerle? İnsanın içinde bir duygu var bilmiyorum sizlerde de var mı? Herkes de var galiba. Hep göklere çıkmak, göklere amak, yıldızların yanına. Canı sıkılan bir şey kızdı mıydı? Ah şu dünyadan bir gitsem yıldızlara evet giderim. Ne varsa bu yıldızlarda bilmem, ne varsa bilmem, hadi gidelim yıldızlara. Ha, kuşların havada uçuşu, balıkların suda yüzüşü gibi, yıldızlar da göklerde yüzüyorlar ve uçuyorlar. O kadar tatlı, o kadar hoş ve o kadar heyecanlı ki, bir gün İstanbul'da, şu güzel İstanbul'da, başınızı kaldırıp göklere hiç baktınız mı? Ha? Yıldızları seyretmediniz mi hiç yoksa? Neden? Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki, kaldırın başınızı göklere bakın. Şöyle değil, kaldırın başınızı göklere bakın. Öyle değil, o kadar şefkatli ki Allah. Hadi kulum, kaldır başını göklere bak. Bakarsan ne olacak biliyor musun? Yüce Rabbin sana yıldızlarla göz kırpacak. Ah, ah yıldızlar, biz bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamız bir galakside Bizim yaşadığımız galakside Milyarlarca yıldız var Ve kainatta milyarlarca galaksi Ha, Bir gün Samoyunlu görürseniz sakın kaçırmayın Ben bir gün rastladım Samoyunlu Aman Allah'ım o ne güzellik O ne muhteşemlik Hani insanın içinden bir şeyler geliyor Ne geliyor size anlatamıyorum Anlatmak istiyorum Nasıl söyleyeyim hani Nasıl söyleyeyim Hani insanın içinden şarkılar söylemesi geliyor. O samanyolunun içinde onlarla böyle dönmek. Hani Hazreti Mevlana'mız da bu cezbeye tutulmuş değil miydi? Hazreti Pir'imiz Mevlana'mız bu aşkla sema etmiş değil miydi? Varsın Allah'ım varsın. Birsin Allah'ım birsin.